Hilya'da 10. kaset a yüzü, sayfa 392'den devam. Graukos kargısıyla göğsünden vurdu onu. Birdenbire dönerek öbürü ona yetişirken tam adam gürültüyle yıkıldı yere ağır bir acı kapladı akaları. En soylu adamlarıydı düşen Troyalılar da çok sevindiler bu işe. Gelip toplandılar çevresinde küme küme. Ama akalar unutmamışlardı saldırma güçlerini. Öfkelerini dümdüz yönelttiler onlara. Meliones tepeledi Troyalıların silahlı bir elini. Onetor'un Atılgan oğlu Le, Lauganos'u O ne Thor Zeus'un duarcısıydı Saygı görürdü tanrı gibi Meriones vurdu Lauganos'u çenesinin kulağının altına Canı elinden ayağından O saat uçtu gitti Korkunç bir karanlık kapladı içine Aynes tunç kargısını attı Merionesin üstüne Onu kalkan altında yürürken Vururum sanıyordu ama Meriones kargıyı görüp el öne doğru Uzun kargı geldi arkasında saplandı yere Zorlu Ares gücünü kesene dek Ucunu salladı havada Aniyas'ın elinden uçan kargı yere düştü. Kargı boşuna çıkmıştı güçlü elinden. Aynayis öfkelendi yüreğinde bağırdı. Meliones istediğin kadar usta ol sen oyunda bir vurabilseydim kargım yere muhlardı senin. Kargı salmakta ünlü Meliones geçti karşısına dedi ki Yiğit ol Aynayis istediğin kadar yok edemezsin gene de karşında meydan okuyan mil erlerin gücünü. Ölümde yaratıldın çünkü sen de. Seni ben vursaydım, sivrih kavgımla bebeninden ne kadar zorlu ol, olsam ne kadar güvensen kollarına. Sen o saat verirdin bana şanı. Canın da giderdi atları ünlü Hades'e. Böyle dedi Men Menoitosun. Atılgan oğlu da çıkıştı ona. Meliones yiğitsin ama neden konuşursun böyle? Troyalılar taş çatlasak uzaklaşmaz öyleden. Böyle aşağılatıcı sözlerle canımın içi. Dur bakalım toprak yutacak daha bir sürü insan savaşın sonunu kollar getirir. Sözlerin toplantıda borusu öter. Savaşmak gerek, gevezeliğin sırası değil. Menoitos oldu böyle dediği başlarına geçti tanrıya denk Meriones de geldi ardından dağ yarlarında nasıl yükselirse ağaç kesen adamların gürültüsü uzaklardan yankısı duyulursa nasıl engin topraktan cangatısı öyle yükseldi. Kılıçlara iki uçlu kargılara çarpan turcu, kayışın güzel işlenmiş öküz derilerinin hiç kimse tanıyamazdı tanrısal onu. Bulanmıştı gövdesi kanlara toza toprağa, boydan boya başından ayaklarının ucuna kadar durmadan üşüşüyorlardı ölünün üstüne. Sinekler nasıl gıgıldarsa aldı süt dolu kapların çevresinde kaplar sütle doldurulurken bahar günleri. Zeus kandırmıyordu gözlerini, kaldırmıyordu zorlu kargaşalıktan. Boyuna yukarıdan onlara bakıyordu. Gönlü bir o yana kayıyordu, bir bu yana. Patraklos'un ölümü için çok şeyler düşünüyordu. Oracıkta Tanrı'ya denk, sarf onun üstünde. Hector ile tepelesin miydi Patraklos'u? Silahlarını soyup alsın mıydı omuzlarından? Yoksa daha bir sürü yiğidi atsın mıydı ölüm uçurumuna? Düşünüp taşınırken böylesi en iyi göründü ona. Pelavusul Akileus'un soylu arkadaşı. Bir daha püskürtecekti şehre doğru. Türalılarla tunç zırhlı Hector'un. Kıyacaktı daha birçok erin canına. Zeus en başta Hector'un yüreğini yoksun etti saldırma gücünden. Yiğit arabasına binip kaçmaya koyuldu. Öbür Troyalılara da seslendi kaçın diye. Anlamıştı Zeus'un kutsal tartısını. Çalımlı Likyalılar kalmadılar yerlerinde. Ölüler arasında cansız görmüştüler krallarını. Böyle görünce onun hepsi kaçıştı. Kronos oğlu yayar yaymaz ortalığa zorlu kavgayı bir sürü ölü yığılmıştı kralın üstüne. Akalar sarfet, onun omuzlarından çıkardılar silahları. Işıldayan tuz silahlardı bunlar. Menoytos oğlunun atıldan olduğu verdi onlara dostlarına götürsünler diye koca karını gemilere. O zaman bulutları devşiren Zeus Apollon'a dedi ki sevgili Poivos, Haydi git şimdi al götür sarf ed onu kaldı yağmur altından Sil gövdesinden kara kanı götür uzaklara ırmağın sularında onu yıka Tanrı merhemiz sür gövdesine tanrısal rubalar giydir Hızlı kılavuzlara ver götürsünler sarf ed onu Ver iki tanrılara uykuyla ölümün eline çabuk götürüp bıraksınlar semizlik ya toprağına Kardeşleri akrabaları onu orada gömer bir mezara yazılı taşın altına Ölümlülere gösterilecek saygı işte bu Böyle dedi Apollon da babasını dinlemezlik etmedi. İndi Gida dağlarından zorlu kardeşalığın içine kaçırdık tanrısal sarpedonu karga yağmuru altından uzaklara götürüp yıkadığı ırmağın akarsularıyla. Tanrı merhemi sürdü gövdesine tanrısal rubalar giydirdi sonra hızlı kılavuzların eline verdi onu. Verdi ikiz tanrılara uykuyla ölümün eline onlar da çabucak götürüp bıraktılar semizlik ya toprağına. Patrakrosta da alevlendirdi atlarını atomet Kovaladı Likyalılarla Troyalıları... ...ne yaptığını bilmiyor... ...çılgınlık ediyordu... ...dinlemiş olsaydı Pelavus sözünü... ...kara bölümünü dokuyan kara kaderden kaçınırdı... ...ama insan aklından üstündür Zeus'un aklı... ...isterse atılgan eri uğratır bozguna... ...kolayca alır elimden zaferi... ...isterse savaşmaya kışkırtır onu... ...şimdi de Zeus saldı göğsünde yüreğinin dizginlerini... ...önce kimi tepeledin Patraptos... ...sonra kimi... ...tanrılar çağırdıktan sonra seni ölüme... ...ilkin öldürdü? Arestos'u... Autonosu, Ekeloxu, Megasoğlu, Perimosu, Epistorla, Melaniposu, sonra da Pelasosu, Mulyosu, Pialarpesi. Bunların hepsini tebeledi, yok etti. Geri kalanlar başladılar bir bir kaçmaya. Poybosapollon dikilmeseydi sağlam duvarın üstüne Troyalılara destek olup Patroklosa ölümü tasarlamasaydı Akaoğulları alacaktı yüksek duvarlı Troya'yı kudurmuş gibi dört bir yana saldıran Patraklos'un eliyle Patraklos üç kez tırmandı yüksek duvara. Apollon üç kez yere yuvarladı onu. Ölümsüz elleriyle kalkanına vura vura, dördüncüsünde saldırdı bir tanrı gibi. Apollon da korkunç sesler çıkardı o zaman. Şu kanatlı sözlerle ona dedi ki, çekil tanrısal Patroklos kader istemiyor. Ünlü Troya ile yok olmayacak kavgın altında. Senden çok yiğit Akileus bile yıkamayacak onu. Böyle dedi. Patraklos da gerilere doğru itildi. Kaçıyordu okçu Apollon'un öpkesinden. Bu ara Hektor batı kapılarında kalın tırnaklı atlarını durdurdu. Şöyle düşünüyordu yüreğinde. Arabasını savaşa sürsün müydü? Yoksa duvar arkasında toplanın mı desin yoldaşlarına. Tam bu sıra Apollon yanına geldi. Hektor'un dayısına güçlü Asyos'a benzemişti. Asios Hekabe'nin kardeşi Daimas'ın oğluydu. Daimas, Sangarios kıyılarında, e, ya da otururdu. Apollon kılıkla seslendi. Şöyle dedi. Savaştan neye geri kalıyorsun Hector? Böyle yapman doğru değil gibime gelir. Üstünde olsaydım altında olduğum kadar. Anlardım savaştan geri çekilmenin acısını. Haydi kalın tırnaklı atlarını sür patrak olsa doğru. Belli olmaz, bakarsın üstün geliverirsin, zafer şanını Apollon sana verir bakarsın. Tanrı böyle dedi, karıştı gene insanların çabalarına ünlü Hektor usta Kevriyonese buyurdu. Atları kamçala dedi onları savaşa sür. Apolon'da daldık daldı kalabalığa, saldı Argoslular arasına kötü karışıklığı. Tıralılarla Hektor'a sunuyordu ünü. Hektor öbür danoğaları bıraktı, öldürmedi. Patraklos'un üzerine saldı sert tırnaklı atlarını. Öte yandan Patraklos arabadan yere indi. Kargısını sol elinde tutuyordu. Bir taş aldı öbür eliyle. Avucunu iyice dolduran parlak pürtüklü çekinmedi yiğitten. Attı onu var gücüyle. Boşa gitmedi taş, vurdu Hektor'un arabacısını. Kebriönesi çok ünlü Pramos'un piçoğlunun alnından vurdu onu pütüklü taşla arabanın dizginlerini tutarken elinde taş yardı iki kaşık geçti kemiklerini düştü gözleri yere tozun toprağın içine düştü ayaklarının dibine tam. Kendide de devrildi güzel işlenmiş arabadan dalgıç gibi. Canı ayrıldı etinden kemiğinden. Sen alay ettin onunla. At sürücüsü Patraklos dedin ki ne çevik adammış ne de kolay balıklama daldı. Bir gün balıklı denizde bulunsaydı bu adam istiridi arar doyururdu bir sürü insanı. Hava fırtınalı da olsa yeniden dalardı denize. Şimdi daldığı gibi arabadan aşağıya ovaya. Ne adamlar varmış Troyalılarda güzel dalan. Böyle dedi yiğit Kebriyones'in üstüne yürüdü, ağla saldıran bir arslanın hızıyla ama göğsünden vurulup hızı yok etmiştir onu. Sen de Patraklos öyle atıldın Kebriyones'in üstüne, öte yandan hektorda arabadan yere indi. Kevrones'in çevresinde dövüştüler iki aslan gibi vurulmuş bir geyik uğruna bir daha doğruunda. Nasıl kıyasıya dövüşürse iki aslan, ikisi de aç çarpışırlar hırsla, çalımla. Kevrones'in çevresinde öyle dövüşüyordu iki savaş ustası. Menoitos olduğu Patraplos'la ünlü Hektor yanıyorlardı. Amansız tunçla parçalamak için birbirlerinin etini Hektor Kevrones'in kafasını yakalamış bırakmıyordu. Öte yandan Patraklos da ayağını tutuyordu. Öteki Troyalılarla Dana'lar da girmişlerdi kıyasaya savaşa. Erosla Notos yerleri nasıl yarışırlarsa birbirleriyle, daha yarlarından devirmek için sık bir ormanın uzun gövdeli meşe kayın ağaçlarını, sivri dalları yığarlar birbiri üstüne, gök gürültüsü içinde çatırdar kırılan dallar. da akalarda öyle saldırdılar birbirlerine. Boğuşa boğuşa bunu tutar uğursuz bozgunu. Kebriones'in çevresinde bir sürü kargı saplanmıştı toprağa. Yaylardan fırlayan oklar uçuşuyordu. Koca koca taşlar çarpışıyordu savaşanların kalkanlarına. Birbiri peşi sıra yağmur gibi Kebriyones yatıyordu toz burgacı içinde. Boylu boyunca uzanmış zanaatını unutmuş gitmişti. Güneş yürüdükçe göğün ortasında iki yandan kargılar uçuyor, erler düşüyordu. Ama gün yaklaşınca öküzlerin çözüldüğü saatte o zaman ölçüsüz bir üstünlük sağladı akalar. Tuyalıların barışmalar içinde çekip götürdüler Yiğit Kebriyones'i kargı yağmur altından. Soydular omuzlarından silahlarını Patraklos saldırdı Troyalulara kudurmuş gibi. Hızlı Ares gibi saldırdı üç kez üst üste. Korkunç naralarla üç kez dokuz yiğit öldürdü. Ama dördüncüsünde saldırınca bir tanrı gibi o zaman Patraklos ömrünün sonu göründü. Zorlu karkaşalıkta korku salan Poybos çıktı karşısına. Patraklos kalabalıkta görmedi tanrının yürüdüğünü. Koy bir bulutla örülmüş geliyordu. Tanrı geldi arkasında durdu. Elinin ayasıyla vurdu sırtına gemiş omuzlarına. Yiğidin o saat karardı gözleri. Poybosa polon başından fırlatıp attı Tolga'sını. Tolga yuvarlandı gürültüyle. Düştü atların ayaklarına. Sorguç uzun tepeliğin ucunda bulandı kana toza. Eskiden bırakmazdı tanrılar bu yeleli Tolga'yı. Kirlensin tozun toprağın içinde. Korurdu tanrısal bir yiğidin güzel başını alnını. Akileus'un başını alnını korurdu. Ama şimdi Zeus Hector'a vermişti onu vermişti başında taşısın diye çünkü ölüm Hektor'un yakınına gelmişti uzun gölgeli kargı kırıldı patrakliosun elinde tum zırhlı o ağır büyük zorlu kargı geniş kenarlı kalkanı omuzlarından kayışıyla düştü yere Zeus'un oğlu kral Apollon çözdü zırhını kayanı kapladı beynini çözüldü elli ayağa şaşırdı ne yapacağını kaldı öylece geldi yakınına dardan oslu bir adam sivri bir kargı sapladı sırtına omuzları arasına pantosolu erhobosu Irhobos'tu bu. Geçerdi yaşıklarını karga atmakta, araba sürmekte, hızlı koşmakta geçerdi. Yirmi yiğidi arabalarından yere, arabasıyla ilk meydana çıktığı gün böyle öğrendiği dövüşü, işte ilk kargıyı Patrakros, o attı sana. Ama altı edemedi seni, kaçtı gerisin geri, karıştı kalabalığa, kayın ağacından kargısını çekip çıkardıktan sonra etinden, savaşta çırılçıplak kalmış, Patrakros'un karşısında duramadı.'' Aranın eline kargısına baş eğen Patraklos da geriledi. Ölümden kaçmak için girdi arkadaşlar arasına. Hektor ulu canlı Patraklos'u gördü. Sivil kargıyla yaralanıp çekil geri çekilirken sıraları aşıp yaklaştı ona sapladı kargısını. Sapladı karnının altına soktu tumcu dibine kadar. Patraklos gürültüyle yere yıkıldı. Büyük bir yas girdi aka ordusuna. Yılmaz bir yaban domuzunu bir aslan nasıl alt ederse savaşta, dorukta hırsla dövüşürlerse nasıl, incecik bir pınardan su içmek ister ikisi de. Arslan zorla hakkından gelir soluyan domuzun. Priamosoğlu Hektor da işte böyle tepeledi. Bunca yiğidi öldüren Menaitos'un salırgan oğlunu yakından vurdu onu kargısıyla. Vöbürlendi, kanatlı sözlerle dedi ki, hani Patraklos yıkıp yok edecektin ilimizi? Turalık kadın. ...onları hür günlerinden yoksun bırakacaktın hani... ...alıp götürecektin onları gemilerinle sevgili baba toprağına... Akta ...işte karşında Hector'un hızlı atları... ...öne atılıyorlar işte savaşmaya... ...karga atmada Troyalılar arasında üstünüm ben... ...ölüm gününden korurum onları ama atbabalar. ...didik didik edecek seni burada... ...yazık sana... ...çok iyi Dakileus bile yaramadı işine... ...yola çıkarken bir sürü öğüt vermiştir belki... ...atları iyi süren Patrakros demiştir sana... Koca karınlı gemilere yutmadan dönme erleri öldüren hektorun göğsünde kanlı gömleğini. Böyle demiştir o, sen de akılsız kafanda inadın ona, senin de at sürücüsü Patraploz. Bir solukluk ömrüm kalmıştı. Dedin ki, şimdi de böbürlenme sırası sende mi? Kronos oldu Zeus'ta Apollon zaferi verdi diye sana. Onlar alt etti beni kolayca. Onlar soydu silahları omuzlarından Seni gibi yirmi adam çıksaydı karşıma, hepsi şuracıkta kargımın altında can verirdi. Beni asıl öldüren uğursuz kaderle Leton'un oğlu. İnsanlardan da beni Öporbos vurdu. Sen üçüncü geliyorsun. Dur hele. Bak ni sana diyeyim. Hiç kafana kovunu. ''Sen de yaşayacak değilsin uzun zaman. Ölüm zorlu kader dur duruyor senin de başında. Akile olsun Aykosoğlu'nun elinde tepeleyecek seni.'' Böyle dedi. Ölüm kapladı gözlerini. Canı çıktı gövdesinden. Uçtu gitti Hades'e. Bıraktı gücünü gençliğini kaderine ağlaya ağlaya. Can verirken ünlü Hector seslendi ona. ''Patraklos ne diye ölüm uçurumunu gösterirsin bana?'' Bakalım Akileus güzel saçlı Tetis'in oğlu benim kargımla vurulup benden önce can vermeyecek mi? Böyle dedi Patraklos'un gövdesine ayağını bastı. Tunç kargısını çekti ya çıkardı yaradan. Sonra dövdeyi attı sırt üstü. Elinde kargı yürüdü Otomedon'un üstüne. Can atıyordu Akileus'un tanrısal seyisini vurmaya. Ama hızlı atlar çoktan götürmüştü Otomedon'u. Tanrıların Pelavus'a armağan ettiği ölümsüz atlar. 17. Bölüm Pataklos'un savaşta ait olduğu alt olduğunu Ares'in sevdiği Atreus olduğu Menelaos gördü. Başında aşıl beyan tolgasıyla yürüdü açtı ön sıraları. İlk doğuruşunda bir inek nasıl düvesinin çevresinde dört dönerse böyle böyle öyle dört dönüyordu sarışın Menelaos Pataklos'un çevresinde. Kargısını yuvarlak kalkanını önünde tutuyordu. Öldürmeye can atıyordu karşısına ilk çıkanı. İlk kargıcı Pantos'un oğlu da ilgisiz kalmadı. Geldi dikildi kusursuz Patraklos'un ölüsü yanına. Ares'in sevdiği Menelaos'a seslendi dedi ki Atreus oğlu Zeus'un beslediği Menelaos orduların başbuğu. Çekil bırak ölüyü vazgeç kanlı soykalardan. Turalılarla ünlü yardımcıları arasında ilk benim. Bu zorlu savaşta Patraklos'a kargatan. ''Bırak ben alayım Troyalıların içinde büyük ünü, yoksa vururum seni olursun tatlı canından.'' Sarışın Menelaos çok kızdı ona dedi ki, ''Böyle böbürlenmek hiç iyi değil Zeus baba, Panteos'un iyi kargıcı oğulları kadar ne parslenir güvenir kendine ne arslan, ne de yüreği gücüyle şişen yaban domuzu, atları iyi süren Hyperenor'un da bana kafa tutuyordu. Ama gel gör ki gençliğinde fayda görmedi, Danaolar arasında aşağılık bir savaşçısın demişti bana.'' sanmam kendi ayaklarıyla gidebilmiş olsun o. sevgili karısını anasını babasını sevindirmeye senin de gücünü yok ederim bana karşı durma Haydi çekil, vazgeç kafa tutmaktan, alma başına belayı, gir kalabalığın içine, başına gelenden ders alır en ahlak adam bile. Böyle dedi ama öbürü dinlemedi, karşılık verdi dedi ki, de olsun beslediği öyleyse öde, özüldüğünü övüne övüne söylediğin kardeşimin kanını, dur bıraktın karısını, yeni evinin bir köşesinde dile gelmez bir acı verdin anama babama. Senin kafanı silahlarını alıp da atarsan olsun e, tanrısal prontisin ellerine. Belki son veririm anamın babamın acısına. Daha uzun zaman denenmemiş bırakmam bu çabayı. Girişeceğin bu savaşa. Ya zaferle bitecek ya bozgunlar. Öyle dedi. Vurdu Menelaus'un yüz yuvarlak kalkanına. Delemedi tuncuğu temren büküldü kalkanının üstüne. Atreus onu Menelaus da onun arkasında. Zeus babaya yakarıp atıldı kargısıyla öne. Geri çekilirken vurdu Ehorbos boynundan dibinden. Güvenip ağır eline soktu kavgıyı bastırdı, ucu dümdüz daldı ince boynundan içeri. Öporbos gürültüyle yıkıldı yere cangırdadı üstünde silahları. Tanrısal saçları o saat bulandı kana, altınla gümüşle sarılı hüleleri kana bulandı. Bir adam nasıl yetiştirirse körpe bir zeytin sidanını, ıssız bir bölgede bol bol su içirirse ona gelişir güzelim fidan. Çiçekler açar bembeyaz şuradan buradan esen yerler sarsar onu. Ama bir gün koca bir katırga ile bir yel eser, söker kökünden fidanı, serer onu toprağın üstüne. Pantaos oğlu Menelaos böyle devirdi öpürbosu. Öldürdü Pantaos'un iyi karga atan oğlunu soydu. Dağların beslediği gücüne güvenen bir aslan, en güzel ineği nasıl kaçırırsa otlayan bir sürü arasından, önce nasıl kırarsa boynunu güçlü dişleri arasında, sonra da nasıl parçalayıp sömürürse kanını, bağırsaklarını köpekler, çobanlar sarmıştır çevresini. Yakınıp dururlar uzaktan istemezler yakına gelmeyi. Kapılmışlardır sapsarı bir korkuya. İşte öylece kimsenin göğsünde yüreği, gözü almaz çıkmayı Menelaos'un karşısına. Ama koyup o kızgın olmasaydı, Ares'e denk hektoru ona karşı sürmeseydi, o saat alıp gösterecekti ünlü silahlarını Pantoğlu'nun. Kirtapordon Kikonların önderi Mentes'in kılığına seslendi Hector'a. Kanatlı sözlerle dedi ki, yiğit Aykosoğlu'nun atlarını kovalamakta, kovalamakla sen Hector, ele geçmeyecek bir şey peşinde koşuyorsun şurada. Onlara gem vuramaz, süremez onları ölümlü insanlar. Bunu becerecek bir Akiraus var, onu da ölümsüz bir ana doğurdu. Ama Venalaus Atreus'un savaşçı oğlu, Anstatlus'un ölüsü üstünde vurdu, en yararlı giydi, öldürdü. Öpürbosu söndürdü saldırma gücünü. Tanrı böyle dedi. O saat katıldı insanların çabasına. Korkunç bir acı sardı Hektor'u kapkara yüreğini. Şöyle bir göz gezdirdi sıralara. Birinin ünlü silahları soyduğunu gördü. Öbürü yerde yatıyor kan fışkırıyordu yarasından. Öncüler arasında yürüdü Hektor bağıra çağıra. kızıl yanıyordu başında Tunç Tolgası. Yanıyordu Hepahistos'un sönmez alevi gibi, çığlıkları Nathreus'un oğlu duydu. Öfkeyle söylendi ulu canlı yüreğine, vay halime, kaçırırsam elden güzel silahları, benim oruma burada yatan patraklosu bırakırsam vay halime. Danağlardan kim görürse kim besleyecek bana, ama şerefin için tek başıma, savaşırsam Hektora Turalılara karşı bir sürü düşman saracak dört yanımı. Tolgası ışıldayan Hector tekme İsrail'luları getiriyor buraya. Ama yüreğim ne diye tartışıyor bunları? İnsan Tanrı'nın saydığı bir adamla kalkışırsa Tanrı buyruğuna karşı savaşmaya o saat büyük bir bela gelir başına. Gören bile olsa Hector'un karşısına gerilediğimi kızmaz bana hiçbir dana olur. Hector savaşıyor Tanrı isteğiyle Ne olur yiğit ayasın Narasını bir duysam İkimiz birlikte uyarırız savaş gücümüzü İkimiz Tanrı'ya karşı bile yürürüz Çekip alsak ölüyü Pelavusoğlu Akilevusa bir götürsek Bunca kaygı arasında ne güzel olurdu Menelaos böyle düşünüp taşınırken gönlünde yüreğinde, Troyalıların sıraları başlarında Hektor ilerliyordu. Menelaos da geri çekildi bıraktı ölüyü, kalın yeleli bir arslan gibi arkasına baka baka, köpekler, uşaklar, kovarlar onu aldan, bağırıp çağrışırlar, karga atarlar, dona kalırlar aslanın gövdesinden, saldırgan yüreği, çekilir avludan istemeye istemeye, sarışın Menelaos da öyle uzaklaştı Patrapros'ta. Arkadaşları arasında karışınca dönüp baktı. Aradı gözleriyle büyük Ayas'ı, Telemann'ın oğlunu. Bu saat gördü onu savaşın sol ucunda. Yoldaşlarına yürek veriyor, kışkırtıyordu savaşa. Poybos Apollon salmıştı aralarına tanrısal bir korku. Menelaos koştu vardı yanına dedi ki, Ayas kardeşim gel buraya, çabalayalım Patraklos'un ölüsü çevresinde. Çıplak da olsa götürmeye çalışalım Akileos'a ölüyü. Tolgası ışıldayan Hektor aldı silahlarını böyle dedi. Yiğit Ayas'ın yüreğini kışkırttı. Ayas yürüdü ön sıralardan sarışın Menelaos'la. Hector soyunca Patrakyos'lu ünlü silahlarından sivri tunçla kafasını kesmek için çekti onu. Sürükleyip ölüsünü Troyalı köpeklere atmak istiyordu. Ayas elinde kule gibi kalkanıyla vardı yanına. Hector geriledi arkadaşlarının kalabalığına daldı. Bindi arabasına güzelim silahları verdi Troyalılara. Şehre götürülsün kendine büyük bir şan olsun diye. Ayas geniş kalkanıyla örttü Menayitos Men yavrularını koruyan bir arslan gibi dikilmişti arslan götürürken yavruların ormana karşılaşır avcılarla güvenir gücüne eğer alnını öne örter gözlerini Ayas da öyle dikildi yiğit Patraklos'un önünde öbür yanında Atreus oğlu duruyordu Atreus oğlu Menelaos Ares'in sevdiği göğsünde yas büyüyordu gitgide hipoloposun oğlu Glaukos Nikyalıların önderi baktı Hector aşağıdan çıkışta ağır sözlerle Hektor güzel olmasına güzelsin ama savaşta daha çok şey öğreneceğim var. Sen bir kaçaksan boşuna kazanmıştın parlak ününü. Bak bakalım nasıl kurtaracaksın ilini yurdunu. İlyon'da yetişmiş adamlarınla tek başına gitmeyecek artık senin şehrin uğruna. Ranoğalarla savaşmaya Likyalıların hiçbiri. Değer verilmiyor düşmanla kıyasıya savaşana. Sen zavallı koruyamazsın değersiz bir adamı bile. Madem bıraktın Troy, Troyalılara... Ab olsun soyka olsun Sarpedon'u konuğunu dostunu oysa diriyken Sarpedon çok yararlılık göstermişti sana da iline de yüreğin varmadı onu köpeklerden korumaya. Nikyalılardan beni dinleyen olursa şu saatte biz döneriz evet Troya'da açılır ölüm uçurumu. Troyalılarda sarsılmaz bir güç olsaydı şimdi yurt uğruna düşmanla savaşı göze alan kavgayı göze alan adamların atılganlığı olsaydı o saat çekerdik Patraklos'u İlyon'un içine. Kral Priamos'un iline girseydi o adamın ölüsü Onu çekip alsaydık savaş meydanından Argoslular o saat geri verirlerdi Sarpedon'un silahlarını Ölüsünü de götürüldük İlyon'un içine Çok güçlüdür seyisini öldürdüğünüz adam Argoslular arasında odur en güçlü yiğit Göğüs göze dövüşmekte usta adamlarıyla Oysa senin yüreğin varmıyor Ulucanlı Ayas'ın karşısına çıkmaya bile Düşman kargaşalığında geliyorsun onunla göz göze Savaşamıyorsun karşı karşıya Senden üstün diyor. Tolga sırışılmayan Hector onu aşağıdan baktı dedi ki Şusun busun ama Flavkos neden yüksekten atarsın böyle? O dost akılca çok üstün sanırdım seni Bereketli Likya'da oturanların hepsinden Ama böyle konuşunca akılsızın biri derim sana Yaman Ayas'a karşı koyamıyorum ben ha? Ben bu savaşta ne korkarım ne araba gürültüsünden Ama her zaman üstündür kalkanlı Zeus'un isteği Yiğidi kaçışa sürer alır elinden zaferi Kimi zamanda onu kışkırtır savaşa. Haydi gel iki gözüm yanımda dur bak işime korkak mı kalacağım dediğin gibi bütün gün. Yoksa danağılardan birini çok ateşli de olsa alıkoyabilecek miyim Patraklos'un ölüsünü götürmekten. Öyle dedi Troyalılara bağıra bağıra seslendi. Troyalılar Likyalılar göğüs göğse dövüşte usta dardan Erkek olun dostlarım hatırlayın saldırma gücünüzü. Ben gidip Akileus'un silahlarını koşunacağım. Güçlü Patraplos'u tepeleyip aldım onları. Tolgası ışıllayan Hector böyle bağırdı. Uzaklaştı uğursuz savaştan. Hızlı ayaklarıyla yetişti arkadaşlarına. Pelaus oğlunun silahlarını şehirde götürenlere gözyaşı döktüren savaştan uzakta durdu. Savaşı seven Troyalılara verdi kendi silahlarını. Verdi kutsal İlyon'a götürsünler diye kuşandı ölümsüz silahlarını Pelaus oğlunun, Akileus'un, göklü tanrıların ...sevgili babasına verdiği silahları... ...Peleus bunları oğluna armağan vermişti... ...ama oğul... ...koca almayacaktı bu silahlar içinde... ...bulutları devşiren, devşiren Zeus... ...uzaktan gördü Hektor'u... ...Tanrısal... ...Peleus oğlunun silahlarını giyiyordu... ...salladı başını... ...söylendi kendi kendine... ...hey bahtı kara... ...ölüm aklına gelmiyor mu... ...oysa ölüm sana çok yakın... ...herkesi titreten bir yiğidin... ...ölümsüz silahlarını kuşanıyorsun... ...öldürdün çok sevdiği güçlü arkadaşını aldığın silahlarını başından, omuzlarından. Şimdilik büyük bir güç veriyorum sana. Karşılık olsun bu savaştan dönemeyeceğine. Ünlü silahları Andromeke'ye vermeyeceğine karşılık olsun. Kronosoğlu böyle dedi, kap karakaşlarıyla işmal etti. Uydurdu silahları Hektor'un gövdesine. Enyalios Tanrı'nın korkunç savaş gücü girdi Hektor'un içine. Eli ayağı doldu atılganlıkla güçte. Ünlü ortaklarına doğru yürüdü bağıra bağıra. Hektor pırıl pırıl göründü gözlere. Ulu canlı Pelosoğlu'nun silahları içinde. Ateşledi her birini gide gele. Mesteise Graukos'u, Medon'u, Persilokos'u, Asteropios'u, Deisanor'u, Hipotos'u. Piyakosu, Kromiosu, Bilici, Ennomosu, onları kanatlı sözlerle kışkırttı, dedi ki, dinleyin ortaklarımızın boylarımızın sayısız boyları, sizi şehrinizden çağırdığım zaman buraya istemediydim sayı çokluğu, çağırdım buraya akalardan Troyalıların karılarını, küçük çocuklarını koruyasınız diye canla başla, ben bu yüzden sömürüyorum halkımı, besilerle, armağanlarla sizi doyurayım diye, bu yüzden yürek katıyorum yüreğimize, dönüp hep birden karşı koyun düşmana. ''Savaşla sarmaş dolaş, olunuz bir kere, ya ölüm bu savaşta ya kalın. İşte Patrafloz öldü gitti. Kim çekerse onun ölüsünü Troyalılara doğru, ayası kim püskürtürse oradan, soykaların yarısı benim olacak, yarısı onun. ''Önü de denk olacak benim önüme.'' Böyle dedi. Troyalılar da dümdüz yürüdüler dana olara karşı. Kargılarını uzattılar dimdik, ağır bastılar. Umutsuzdular, çekeceklerdi Ayas'ın elinden ölüyü. Aptalların çoğu can verecekti ölünün üstünde. Ayas da gür naralı Menelaus'a dedi ki, ''Zeus'un sevdiği Menelaus canımın içi. Ummam artık ikimizin savaştan döneceğimizi.'' Atrakyos'un ölüsü için korkmuyorum o kadar. O birazdan doyuracak Troyalıların kuşlarını köpeklerini. İkimiz için korkuyorum asıl. Korkuyorum bir bela gelmesin diye başımıza... Hektor şu savaş bulutu sardı dört yanımızı. Ölüm uçurumu göründü bize. Haydi danaların yiğitlerini çağır. Bakalım biri dinler mi sesimizi? Böyle dedi yür naralı Menelaos. Dinlemezlik etmedi. Sıraları aşan yür bir seste bağırdı danalara. Hey argosluların önderleri, baş buğuları. Ada memnun'un Menelaos'un şarabına ortak olanlar. Siz her biriniz buyurursunuz bir orduya. Saygıyla Ün ostan gelir size. Çok zor her önderi seçmek gözümle. Kavga yangın gibi sardı ortalığı. Herkes kendiliğinden gelsin. Öfke duysun yüreğinde. Önlesin Patraklos'un Troya köpeklerine şenlik olmasını. Döle dedi Oileus'un oğlu Çelik Ayasta çağrısını duydu. İlkin kargaşalıkla koşup çıktı karşısına sonra İdomeneus'la seyisi Meryones çıkageldi. Adam öldüren Enyalios tanrının dengi savaşı alevlendirmeye geldi arkalarından bir sürü adam. Bulunca aka adını aklında kim tutabilir ki? Truvalılar da başlarında hektor küme küme atıldılar öne, gökten gelme bir ırmağın ağzında nasıl akıntıya çarpan dalgalar gümbür derse, kayalar nasıl çınlarsa kıyıda, uğuldayan denizin altında truvalılar öyle yüyordu çınlayan seslerle. Ama akalarda menoitosoğlu'nun çevresinde duruyordular bir tek yürek gibi. Tunç kalkanlarını siper etmişlerdi ona. kromosolu örtmüştü parlak tolgalarını kalın bir sisle. Hiçbir zaman hıncı olmadıydı. menoitosoğlu'nun seyisi sesiyken sağken Menoytosoğlu düşman Troyalıların köpeklerine yem olmasından tiksiniyordu. Bu yüzden kışkırttı arkadaşlarını onu korumaya. Önce Troyalılar gözlerini dört dönem akalara itti. Akalar kaçıştı bırakıp ölüyü. Ama taşkın Troyalılar tepeleyemedi onların hiçbirini. Ölüyü çekebildiler bir parça o kadar. Ama ondan az ayrı kalacaktı akalar. Ayaz o saat püskürttü onları. Ayaz kusursuz Pelavusoğlu'yla birlikte öbür danağılardan hem güzellikte hem işinde üstündü. Bir yaban domuzu gibi saldırdı gitti Troyalıları. Yarlarda domuz birdenbire dönüp nasıl saldırırsa bir çırpıda, nasıl dağıtırsa göbekleri gürbüz delikanlıları, soylu Teremon'un oğlu ünlü Ayaz'da Kolayca girdi aralarına onları dağıttı. Troyalılar çevirmişlerdi Patraklos'u. Bakıyorlardı şehirlerine çekmeye, ün kazanmaya. Hipotos, Pelas soyundan Letos'un ündü oğluydu. Zorlu kargaşalıkta çekti yandan ölüyü, bir kayış bağlamıştı topunun kaslarına. hektorla Troyalılara hoş görünmek istiyordu. Ama o saat bela geldi başına. İstekle yananların hiçbiri ölüyü çekemedi Telemon kalabalıktan atıldı öne. Hipotos'un yakınına geldi, vurdu onu tunç yanaklıklı Tolga'sından. Koca kargının ağır elin baskısıyla kargının temreni altında kırıldı yeleli Tolga. Temrenin bileziğinden fışkırdı beyni. Fışkırdı yaradan alkanlar içinde olduğu yerde kırıldı Hipotos'un gücü. Kaydı elinden ulu yürekli Patrakyos'un hipatos yüz yüzüstü yıkıldı ölümlü üstüne. Uzaktaydı bereketli Larisa'dan. Ödeyemeyecekti anasının babasının emeğini. Ömrü çok kısa olmuştu onun. Ulu canlı Ayas'ın kargısı tepelemişti. Hector parlak kargısını Ayas'ın üstüne saldı. Ayas karşıdan gördü onu satında Tunç kargıdan. Eğildi bir parça kargı Skeydos'a değdi. İpidos'un ulu canlı oğluna Skeydos ünlü Penope'de oturan Poikis'lilerin en yiğidiydi. Birçok adamlar arasında sözünü geçirirdi. Ayas köprücük kemiğinin ortasından vurdu onu. Sivrit temren geçti kemiğin altından adam gürültüyle yıkıldı yere. Canlı silahları. Ayas o ara tam karnının ortasından vurdu Panyopsun yiğit oğlunu. Hipotosu korumaya çalışan Porthius Porthius e, Kayısın. Tunç kabarık zırhı deldi, daldı bağırsaklara. Adam yine düştü, o avuçladı toprağa. Ön sıralarda savaşanlardı, ünlü Hector da geriledi. Argoslular çığlıklar atıp çektiler ölülerini, çözdüler silahlarını, Forkis'le Hipotos'lu omuzlarından. Troyalılar Ares'in sevdiği akaların baskısı altında boyun eğip korkaklığa, çıkacaklardı İlyon'a kadar. Argoslular da harcayıp olanca güçlerini Zeus'un isteğine karşı ün kazanacaklardı. Ama o anda Apollon kışkırttı Aeneas'ı. Epitos oğlu Peripas'ın kılığına girmişti. Periphas haberciydi, yaşlı babasının yanında, gönlünde iyi düşünceler beslerdi. Zeus'un oğlu Apollon benzedi ona, dedi ki, Aeneas Tanrı isteğine karşı, siz nasıl korurdunuz Sarp İlyon'u? Gördüm ben başka adamlar, güvenirlerdi güçlerine, erkekliklerine, sayıca aldılar ama kurtardılar şehirlerini. Oysa Zeus zaferi siz kazansınız ister. Sizce, e, ''Sizse savaşacakken titriyorsunuz boyuna.'' ''Öyle'' dedi. Aynayas yasta yüzünden tanıdı okçu Apollon'u. Seslendi Hektor'a bağıra bağıra. Hektor Troyalıların ortaklarının önderleri, Ares'in sevdiği akaların baskısı altında, korkaklığa kapılıp İlyon'a çıkmak yakışmaz bize. Şimdi bir tabi geldi yanıma. ''Üstün güçlü Zeus savaşta yardımcınız.'' dedi. Biz de dümdüz yürüyelim dana karşı. Götürmesinler Patraklos'un ölüsünü gemilerine. Böyle dedi. Sıçrayıp geldi. Durdu ön sıraların önünde. Türelular da dönüp akalara karşı kodular. O zaman Aeneas vurdu kargısıyla e, Leokritos'u, Arisbas'ın oğlunu, Likomedes'in soylu yoldaşını, Likomedes, Ares'in sevdiği, dördü düştüğünü acıdı. Gitti yanı başında durdu, saldı parlak kargısını, vurdu Hiposos oğlu Apisaon'un, Erlerin bir ciğerinden vurdu, yüreğinin altından o saat çözüverdi dizlerini. Bereketli payını payı on yada gelmişti Apisa'ona. Asterop, Astero Asteropayios'tan sonra savaştan en üstün oydu. Savaştı Asteropayios. ...gördü onun düştüğünü acıdı... ...o da canla başla saldırdı Danao'lara... ...ama iş işten geçmişti... ...Argoslular siper etmişlerdi kalkanlarını... ...çevirmişlerdi Patraklos'u dört bir yandan... ...önünde kargıları tutuyorlardı... ...Ayas bir sürü öğüt veriyordu gele. ...sakın diyordu... ...kimse ölüden ayrılıp gerilemesin... ...kimse ön sıraları aşıp savaşmasın akalardan uzakta... ...herkes ölünün çevresinde kalsın diyordu... ...savaşsın diyordu göz göğüs göğüse... ...dev boylu Ayas... Böyle buyuruyordu... ...boyanmıştı toprak kızıl kana... ...Turalıların ortaklarının sıralarında... ...yığılıyordu ölüler birbiri üstüne... ...danağılarda savaşmıyordu ölüvermeden. Ama onlar çok daha az ölüyordu. Ölüm uçurumuna karşı unutmuyorlardı yan yana durup birbirini korumayı. Böyle dövüşüyorlardı alev saça saça. Bilemezsin güneş yerinde miydi, ay yerinde mi? Kaplamıştı savaş alanını bir koca bulut. Ölü Minoitos oğlunun çevresindeki yiğitleri sarmıştı. Öbür Troyalılar güzel bizlikli akalar. Engelsiz dövüşüyorlardı açık havada. Güneşin sivri ışınları çevresindekine yayılıyordu. Tek bulut görünmüyordu ovanın dağların üstünde. Savaşıyorlardı birbirlerinden uzak aralıklarla, gözyaşı döktüren kargılardan koruyorlardı birbirlerini. Ama sisten çok çekiyordu savaşın ortasındakiler. Amansız Tuncun altında en yiğitleri bile yılmıştı. İki er, e, Traisomedes ile Antilokos, iki günlü yiğit, daha bilmiyorlardı Patrakros'un öldüğünü. Savaşır sanıyorlardı onu ön sıralarda, dostların ölümden, bozgundan koruyarak dövüşüyorlardı uzakta, öyle buyurmuştu onlara Nestor. Kara gemilerden savaşa sürdüğü gün oğullarını, ötekilerin günü korkunç bir savaş içinde geçti. Yorgunluk, ter kaplıyordu hiç durmadan boyuna, bacaklarını, daha altta ayaklarını, gözlerini, ellerini, dizlerini, çevik, Aykosoğlu'nun soylu seyisi uğruna savaşanların Bir adam kocaman bir boğanın Yağ batırılmış postunu gersinler diye Uşaklarına verirse nasıl Uşaklar da alıp onu çember olur gererlerse Postun yaşlığı gider yağı emer deri Çekilince bir oyana bir bu yana gerilir Ölüyü de küçük bir alanda her iki taraf Bir oyana bir bu yana öyle çekiyordu Hepsi de gönlünde umut besliyordu Troyalılar de onu İlyona Akalarsa kara gemilere çekecekti Azgın bir e, kavga çıkmıştı ölünün çevresinde. Ares ne kadar öfkeli olursa olsun, Atene ne kadar kim beslerse beslesin içinde, bir tek aksak yanını bulamazlardı bu kavganın. Öyle korkunç bir çaba yayılmıştı o gün Zeus, Patraklos'un ölüsü çevresinde insanlara atlara. Tanrıs'am Akileus bilmiyordu Patraklos'un öldüğünü. Troya duvarlarının dibinde çarpışıyorlardı. Tez giden gemilerin çok ötesinde. Akileus ummuyordu arkadaşının öleceğini. Sanıyordu şehir kapılarına diri varıp geri dönecek. Aklından geçmiyordu şehri alabileceği. Kendisi olmadan, üstelik kendisi olsa bile onu sık sık bir köşeye çeker Açıklar Açıklardı büyük Zeus'un kararlarını Akileus kulak verir dinlerdi. Ama böyle bir derdin başına geleceğini anası hiç söylememişti ona Öleceğini söylememişti en sevgili arkadaşının Ölünün çevresinde durmadan saldırıp birbirlerine Sivri kargılarıyla öldürüyorlardı birbirlerini Tunç zırhlı akalar şöyle deyip duruyorlardı Ey dostlar gemilerimize dönmek şerefsizlik olur kaçmaktansa Açılsın kara toprak yutsun hepimizi Bizim için çok daha iyi olur bu Bırakmaktansa atları iyi süren Troyalıları, ün kazansınlar şehirlerine alsınlar bu ölüyü. Ulu canlı Troyalılar da şöyle seslenip duruyorlardı. Hey dostlar, kaderimiz hep birden ölmek bile olsa, bu adamın çevresinde gevşemesin bir tekimiz. Böyle deyip duruyorlar, güç katıyorlardı herkesin gücüne. İşte böyle savaşırken onlar, bir denir gürültüsü yüksele yüksele, Tunç'tan gök kubbesine vururken sonsuz havada, Aikosolunun atları savaştan uzakta ağlıyordu. Görmüşlerdi adam öldüren Hektor'un elinden tonus toprak içine düştüğünü arabacıların. Başlamışlardı ağlamaya. Otomedon Diodores'in atılgan oğlu hızlı kamçıyla boşuna vuruyordu atlara. Boşuna bal gibi sözler ediyor, boşuna korkutuyordu. İki at ne geniş Helospontos kuyusunda gemilere ne de akalarla savaşa dönmek istiyorlar benziyordular dimdik duran mezar taşına. Ölen bir adamın ya da bir kadının mezarı üstüne konan güzel arabalarıyla duruyorlardı kıpırdamadan duruyorlardı başları yere eğik göz kapakları altından yaşlar akıyordu sıcacık gözyaşları toprağa damlıyordu. Atlar ağlıyordu arabacaların özlemiyle ıslatıyordu gözyaşları sıp gelelerini akıyordular boyundurun iki yanından gördonlara kronosolu acıdı salladı başını söylendi yüreğinde zavallıcıklar ne diye verdim sizi kral Peleusa ne diye bir ölümlü insana verdim sizi siz ki bilmezsiniz ölüm ne yaz ne de bahtı kara insanlarla acı çekmeniz için mi şu dünyada soluk alan yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acanacak bir yaratık yok. Ama ben bırakmam Solu Hector'u. Alıp götüremeyecek sizi güzel işlenmiş arabanızı, yetmez mi silahlar alması, ölünmesi onlarla? Güç katacağım sizin dizlerinize, yüreğinize. Savaştan kurtarıp götüreceksiniz Otomedon'u. Koca karınlı gemilere dek götüreceksiniz. Ben Troyolulara ün vereceğim daha. Sağlam gemilere kadar sokulup öldürsünler diye gün batıp kutsal karanlık yayılıncaya dek böyle dedi üstün bir güç kodu atların içine iki at da yere sirtti yelelerin tozunu. Süründüler hızlı Sürdüler hızlı arabayı Türel'lularla akalara doğru. Arabanın içinde otomedon savaşıyordu. Arkadaşının yası vardı yüreğinde. Kız kazlara saldıran bir at baba gibi atıldı öne. Truvalıların yürüldü batırtısından, sığırıldı bir anda. Saldırıp kovaladı kalabalığın içinde düşmanı. Ağır basıp püskürtüyordu ama adam öldürmüyordu. Yapay andırdı kutsal arabada. Hem atları sürmek hem kargıyla saldırmak zordu. Onu o saat dost bir adam gördü. Alkimedon Haymon oğlu, oğlu. Durdu arabanın arkasında seslendi Otomedon'a. Otomedon hangi tanrı çaldı aklını başından? Bu boşuna isteği gönlüne hangi tanrı kodu? Ön sıralarda sen nasıl dövüşürsün? Tüyallılara karşı tek başına Hector arkadaşını öldürdü, övünüp duruyor şimdi. Aykosoğlu'nun silahlarını omuzlarında taşıyor diye. Diyores'in oğlu Otomedon karşılık verdi dedi ki, Alkimedon sana denk başka akalar var mı? Ölümsüz atları hem dizgine vursun hem salsın. Bir Patrakros vardı diriyken denk bir aklı tanrılara ama kaderle ölüm yetişti ona şimdi. Al sen şu kamşayı parlak dizginleri ben arabadan ineyim savaşayım düşmanla. Böyle dedi Akimedon, bindi savaş arabasına, çabucak aldı kamçıyla dizginleri eline, Otomedon indi ünlü hektor gördü onu. O saat seslendi yanında duran Aynayas'a, Aynayas Tunç Zırhlı Troyalıların danışmanı, Aya Tez iki atını gördüm. Kötü arabacılarla boy verdiler savaş alanında, sen o, atlara... o atları almak istersem ben de isterim. İkimiz birden saldırırsak onların üstüne, sürücüler bizimle savaşa girmeyi alamaz göze. ''Böyle'' dedi Antisek'in soyduğunu, da dinledi onu. İkisi de dümdüz yürüdüler, omuzları kalkanla örtülü. Kalkanlar kuru sert ötü derisinden yapılmıştı. Kaplanmıştılar derin bir tunçla. Koromios'la Tanrı'ya benzer Aretos katıldı yanlarına. İkisi de öldürmeyi umuyordular yüreklerinde. Güzel yeleli atları ele geçirmeyi umuyordular. Oysa kanlarını dökmeden de aptallar. Yakardı Otomedon Zeus babaya. Yiğitlikle güçle doldu kara yüreği. O saat seslendi Akimidon. Can yoldaşına. Akimidon atları benden uzak tutma. Bırak soluklarını sırtımda duyayım. Ele geçirmeden olsun güzel yeleli atlarını bizi öldürüp Argosluların sıralarını dağıtmadan ya da kendisi canlı vermeden ön sıralarda. Sanmam Priyamos oğlu Hektorun durdurasın gücünü. Böyle dedi. Çağırdı iki Ayas'la Menelaus'u. Ayas'lar Argosluların önderleri. Sen ey Menelaus. En yiğit erlerin eline verin ölüyü. Korurlar onu düşman sıralarından. Siz de koruyun kara günden bizdirileri. ve aynı Turayalıların en yiğit erleri gözyaşı döktüren savaşın ağırlığını yüklediler buraya. Çıkıyor bütün bunlar tanrıların eli altından. Ötesini Zeus bilir ben kargım yeter. Böyle dedi Uzun gölgeli kargasını sallayıp attı. Aretos'u yüz yuvarla kalkanından vurdu. Kalkan tutamadı kargıyı. Deldi kalkanı Turç. Kuşağı aşıp saplandı karnının altına. Gürbüz bir adam elinde keskin bir baltayla nasıl arkadan vurursa bir yaban öfüzünün boynuzlarına bir vuruşta nasıl alırsa tekmil canını hayvan sıçrayıp düşer. Serilir yere Aretos da öyle fırladı yıkıldı sırt üstü. Karnında sapı sallanan sivri kargı bir anda çözdü elini ayağını hektor parlak kargasını otomedonun üstüne attı ama otomedon kargıyı görüp eğildi öne doğru uzun kargı gitti arkasından saplandı yere zorlu ares gücünü kesene dek ucu sallandı havada. O zaman Ayaslar ayırmasaydı onları, dövüşeceklerdi kılıçlarıyla göğüs göğüsü ateş içinde. İki Ayas duymuştu dostlarının çağrısını, kalabalığa aşık gelmişlerdi. Ötekiler ürküp gerilediler gene, Hector Aynayas Tanrı'ya benzer, Kromios'a geriledi. Aratos'u bıraktılar orada, canı çıkmış yatıyordu. Çelik Ares'e de otomedon silahlarını sordu. Övündü bağıra bağıra, dedi ki, gözüktü Menoytos oğlundan daha az yiğit bir eri. Menoytos oğlunun acısı azaldı biraz olsun. Böyle dedi, kanlı soykalar alıp arabaya koydu. Sonra kendisi...